Keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları. Yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emenleri onları oyalıya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geride kalamaz. Dediler ki, Ey kendisine zikir!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 Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve selam demişlerdi. O da, gerçekten biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar, korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz, dediler. İbrahim, bana yaşlılık gelip çatmışken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz, dedi. Biz sana gerçeği müjdeledik, sakın ümitsizlerden olma, dediler. Dedi ki,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 Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, ''Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın.'' dedi. Onlar, biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik? dediler. Lut, işte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz. dedi. Melekler Luta ömrüne andolsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler. dedi. Derken güneşin doğuşu sırasında. O korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey ki halkı da şüphesiz zalimdiler.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 İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel.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 Onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz, samal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiliyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki,